Günaydın, Gün, ben Yıldıray. Günaydın, ben Banu. Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Ee, bugün ne var sende? Ee, Benimkini sonra söyleyelim. Belki henüz kahvaltı edenler vardır. Seninkide <gülüyor> başlayalım diyorum. <gülüyor> tamam. Ee, ben bu hafta çok taze, dumanı titen bir kitabı tanıtacağım. Geçen hafta yayınlandı Türkçe'de. Memo ve Ay. Mavi Bulut yayınları tarafından çevrildi dilimize. Ee, yazarı Alice... Brier Ake ve Selia Şofri. Türkçe'ye de e, Sumru Ağır Yürüyen tarafından çevrilmiş. E, okul öncesi bir kitap. E, Mavi Bulut yayınlarının ilk öyküler dizisinden çıkmış. E, 4 artı yaş için öneriliyor e, genel olarak. E, ben bu kitabı çok sevdim. Yani öyküsü ve öyküsü zaten şiir gibi resimleri de şiir gibi denilebilir. Memo adında ufak bir oğlan çocuğunun öyküsünü anlatıyor kitap. Memo ufak tefek ama gerçekten ufak tefek yani resimlerde baktığınız zaman Memo'yu küçücük binaları dev gibi görüyorsunuz böyle ufacık bir oğlan ve tek derdi annesine bir hediye verebilmek. Annesi de Memo'nun aksine kocaman yani gerçekten kocaman bu resimlerde de zaten özellikle vurgulanıyor bu. Memo. Bu acaba Memo'nun bakış açısı mı? Öyle Memo ya gerçekten küçük. Herhalde 3-4 yaşında bir oğlan diye tahmin ediyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuğun da hani boy, boy, boyunu düşününce evet, aşağıdan, yukarı aşağıdan bakış. yukarıya bakıyor ve her şeyi gökyüzüne doğru yükselen dev gibi e, nesneler olarak görüyor. Annesi de zaten resimlerde de bu abartılarak e, büyük çizilmiş. E, Memo annesine bir şey vermek istiyor ama annesi e, annesinin kalbi gibi kocaman. Ee, annesinin şefkatli su, kucağı gibi sıcacık ve pırıl pırıl gülümseyişi gibi aydınlık bir şey vermek istiyor. Ne olabilir ne olabilir diye düşünürken bir gün bir gece odasının penceresinde böyle koca bir yastık yığınının üstüne çıkarak pencereden dışarı bakarken ayı görüyor. Ay dedeyi ve tamam diyor işte anneme verebileceğim en güzel hediye bu ama ay çok yukarıda nasıl alacak? Memo da çok küçük. Sonra gidiyor babasına e, diyor ki Beni alırsan omzuna sözüm söz sana da veririm aydan bir parça diyor. Babası da tamam hadi çık omzuma diyor. Ee, alıyor memoyu omzuna ama ay yine çok yukarıda. Ee, ne yapalım ne yapalım kuzenlerden yardım isteyelim diyor. Böyle bir grup kuzen geliyor. Böyle sevimli çiçekli çiçekli elbiseleri olan. Kuzenler, kuzenler babayı alıyor sırtlarına omuzlarına. Baba memoyu kaldırıyor. Ay yine çok yukarıda. <gülüyor> Komşular devreye giriyor. Sonra... Başka hiç tanımadığı insanlar geliyor. Bu arada bir zürafa da geliyor. Nereden geldiğini bilmiyorum. <gülüyor> Hepsi böyle akrobatlar gibi birbirlerini omuzlayıp Memo'yu gökyüzüne kadar kaldırıyorlar. Ama Memo'nun boyu yine yetişmiyor. Ve çok canı sıkılıyor. Morali bozuluyor. Ve terk edip gidiyor tek başına. Dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Ve bir bakıyor ki dere düz gitmiş. Bütün bir dünyayı dolaşmış. Bu noktada muhteşem bir resimle karşılaşıyoruz. Çok yani güzel bir gerçekten. Dünya resmi var ama dünyanın üstünde işte dünyanın dibinde Sydney Opera binasını da görüyoruz. Bir tarafta özgürlük anıtı var, Meksika'daki Aztek piramitleri var. Ondan sonra minareler yükseliyor. İngiltere'de kıpkırmızı bir telefon kulübesi, İngiltere'nin telefon kulübelerinden biri var. Asya'da Himalaya'da. Himalaya tepeleri gökyüzüne fırlıyor. Tepelerinde de bir tane sevimli dağ <gülüyor> keçisi var. Ben bunun Ayasofya olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü minareler var ama aynı zamanda bir kilise. Evet. Yani ben de evet. onu çarştırdı ama bulunduğu yer... Hani yani tam evet Rusya'ya doğru bir yerde duruyor ama hani özellikle tam o noktaya konmamış da olabilir. Bu i̇şte piramitleri evet. var. Denizde renk renk balıklar zıplıyorlar, tekneler, bir tarafta Shinto tapınağı evet, var. Japon. Kocaman bir balina var. Yani e... dünya deyince aklımıza gelebilecek bir sürü e, gör, görsel mi denir? Bir evet. sürü e, şey belirleyici ikon e, hemen bu resimde görülüyor. Evet yani gerçekten ikonografik bir resim bu. Evet. Bir tarafta da minicik memoyu görüyor, Sırtına işte sopasının ucuna bohçasını bağlamış dünyayı geziyor. Ama sonra bir bakıyor tam bir tur atıyor belki dünyada ve uzakta evini görüyor. Evini görünce bir oh çekiyor çünkü yorulmuş da. Evine yaklaştığı zaman az önce yani daha önce ayı almak için uğraşırken ona yardım eden herkes işte babasını, kuzenlerini, komşularını ve tanımadığı diğer herkesi onu beklerken görüyor seviniyorlar ve Memo diyor ki e, ilk başta ayı almaya çalışırken o kadar insana nasıl aydan bir parça verecekti annesine hiç ay kalmaz diye endişe ediyordu bu kadar insanın onu sevgiyle beklediğini görünce aslında ay hepimize yetecek kadar ve bütün buradaki insanların kuzenlerine komşularına ve annelerine bile yetecek kadar büyük diyor <gülüyor> tekrar el birliğiyle çıkıyorlar bir tane de merdiven getiriliyor Memo'nun da boyu galiba birazcık daha uzamış, büyümüş yolda. <gülüyor> evet, bu yolculuk onu büyütmüş doğru. Ay'a çıkıyor ve Aya hiç ummadığı bir şeyle karşılaşıyor. Ay aslında umduğundan daha da büyükmüş ve herkese bir parça ay varmış. En sonunda annesine e, güzel bir ay çöreği armağan ederek <gülüyor> annesinin kucağında ayın sırtında e, bir noktalıyor öküyü. Ben çok sevdim bu hikayeyi çünkü e, metin metni bir kere çok şiirsel yani... Ee, şiir gibi tekrarlarla, nakaratlarla devam ediyor. Bir yandan da eklenerek aynı çekirdeğin üstüne benzer ekler yaparak büyütüyorsun. Aynı şekilde resimlerde de benzer bir şiirsellik var. Çünkü e, mesela kaldırım taşları, evler, e, çimenlerdeki çiçekler sürekli tekrarlanarak hani bir tür örgü bir, yapılmış. Bir çok iyi bir ritim oluşturuyor evet, sanki kitap boyunca. Var. Yani görsel olarak da sözel olarak da çok iyi bir ritmi var kitabın diye düşünüyorum. Evet yani benzer şablon şablonda demeyeyim de benzer motifleri tekrar tekrar kullanarak ama metindeki gibi yine eklenerek giderek çoğalarak resim sonunda yani büyük bir tabloya dönüşüyor. İnsanlar, insan figürleri de çok hoş çünkü onlar da giderek kalabalıklaşıyorlar ve motif olarak büyük bir zenginlik var insan e, figürlerindeki işte özellikle e, elbiselerde sanki dokularda. bütün insanları yan yana getirsek yama işi bir organ ortaya çıkacak gibi yani çok renkli çok evet. güzel bütün o kumaş dokuları vesaireler çok iyi çalışılmış e, görseller. Evet yani dokular, renkler, e, deformasyon var kitapta çok yani bütün e, bir, evlerin, insanların ve doğanın ıı, tasvir edilişinde gerçekten ciddi bir deformasyon kullanmış çizeri kitabın. Ama çok tatlı, çok keyifli, şeker gibi bir e, sonuç ortaya çıkmış. Ee, ben Memo'nun yolculuğunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen de söyledin ya döndüğünde sanki acaba onun da mı boyu uzamış biraz. Yani en azından içsel olarak boyunun uzadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum evet. değil mi? Yani o yolculuk, o e, arayış aslında bir çözüm de bulmuyor. Bu yolculuğun sonunda ama yine de geldiğinde yani bir hazır çözüm buluyor aslında ama e, yine de e, o yolculuğa çıkmak o e, ve bir çember fikrinin olması yine. Yani evet. dünyanın yuvarlaklığından yola çıkarak tabii ki ama bir çember fikrinin olması, o çemberi tamamladığı noktada tekrar e, çözüme kavuşmuş evet. olması, içeriden ya da dışarıdan gelen bir şekilde çözüme kavuşmuş olması ve tam da o anda... E, Yüreğinin aslında büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü evet. herkese yeter. Evet yani çemberi tamamlıyor. Başlangıç noktasına dönüyor ama bıraktığı şeyler yine orada aynı. Aynı insanlar var. Aynı ay duruyor gökyüzünde ama Memo e, hem insanları hem o ayı ve insanlarla birlikte ortak yapabileceği şeyleri farklı bir açıdan görmeye başlıyor. O zaman benim sözümü düzeltmem lazım. Memo bu yolculuktan bir çözümle dönüyor aslında. Aslında evet. evet. Yani bakış açısı değişmiş oluyor. Evet. Peki, e, büyük bir... E... Çözüm kapısı olabilir zaten bakış açısını evet. değiştirmek. Yani e, buradaki insanların ve diğer karakterlerin memo'ya çözüm sunmaları ve yardım çabaları da çok hoş. Bir de e, herkes onu evet tamam yapabilirsin diye bir tür destekte bulunuyor ve e, bunu eğlenerek yapıyorlar. Yani evet, resimde evet. çok büyük bir şenlik havası var evet, aslında. Evet evet sürekli bir şenlik havası var. Bu arada e, çevirmeni tanıyoruz aslında. Yani... Sumru Ağır Yürüyen evet e, daha önce... Küçük Prens'in üç boyutlu e, Yine kitabını... Yine Mavi Bulut kitabı. Evet, Türkçesini de Sumru Ağır Yürüyen e, çevirmişti. E, aynı zamanda bir müzisyen e, hmm. yaptığı müziklerle de tanınıyor. E, ben orijinalini okuma şansım olmadı tabii. Yani Fransızcadan evet. çevrilmiş dilimizi ama e, Türkçesi gerçekten hani çok akıcı. E, okul öncesi çocukların hoşuna gidecek, hani dillerine dolanabilecek e, bir üslubu var. Ben, benim çok hoşuma gitti. Çok keyifli yumuşacık bir dil. Yani gerçekten ben de okuyunca etkilendim yani bunu söylemem evet. lazım. Çok keyifli, çok yumuşacık bir dil var. Ee, renkli resim, yani resimlerindeki o renkli şenlikli hava ile bu metindeki yumuşaklık sanki çok iyi örtüşüyor, değil mi? Yani birbirleri evet, hiç içe evet, çok keyifli geldi o yüzden bana da kitap. Yani ben ee, hani küçük çocuğu olanlara şöyle bir oyun bile önerebilirim yani sevimli figürler çok çocuksu. Bu arada yani çocuklarına böyle ufak figürler çizdirip ya da birlikte çizip ondan sonra onları farklı desenlerle farklı renklerle boyayarak süsleyerek böyle güzel bir e, kent manzarası mesela. Kent manzarası olabilir işte doku, dokular e, hayal gücünü gerçekten çalıştıracak zenginlikte evet. bir sürü şey yapabilir çocuklar buna bakarak. Yani evet bu, bu tip figürleri e, oluşturup onlarla kolajlar. Yaparak ya senin çizdiğin evler gibi evler çizerek ki tabii siz onları görmediğiniz için bir anlam olmadan ben söyleyiverdim. <gülüyor> ee, aslında bir sürü yere kapı açıyor gerçekten de etkinlik olarak da. Evet ee, şimdi bu kitabı e, bize dinleyen ve e, şarkıda şarkı sırasında bizi arayacak ilk dinleyicimize armağan etmek istiyoruz. Hemen telefon numarasını verelim. 0212 343 4040. 0212 343 4040 Bu numarayı arayan şarkı çalmaya başlayınca ilk arayan dinleyicimiz Mavi Bulut'tan Memo ve Ay kitabını kazanacak Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Aslan Kral filminden Hakuna Matata Hakuna Matata What a wonderful phrase Hakuna Matata Ain't no person crazy. It means no worry For the rest of your days, it's our problem-free philosophy. <laughs> Why, when he was a young warthog, <coughs> When I was a young wart Very nice Thanks He found his aroma like a certain appeal He could clear the savannah After every meal I must answer the soul Though I sing thick skin And it hurt That my friends never stood Downwind And oh the shame What's the shame What a change in my name Oh in the name And I got down on it Not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. bizi arayan dinleyicilerimizden Ayten İnanç Mavi Bulut yayınlarından çıkan Memo ve Ay isimli kitabın sahibi oldu. Evet, bu kitabın, bu kitaptan bir tane daha armağan edeceğiz. Ama o bugünkü yayının ses kaydını bir adlı sistemimize, sistemimizde yayınladıktan sonra oraya yorum bırakan bir dinleyicimize. Olacak şimdi Banu Memo ve Ay kitabından bahsetmeye başlarken dumanı tüten sıcak sıcak bir kitap dedi şimdi umarım kahvaltınızı bitirmişsinizdir çünkü ben de öyle dumanı tüten sıcak sıcak bir kitaptan bahsedeceğim <gülüyor> ama çok başka bir anlamda kitabımız Can Çocuk yayınlarından çıktı adı Kaka ismi lazım değilin doğal tarihi. E, kitabın yazarı Nicola Davis, e, resimleyen Neil Layton, çeviren Egem Atik e, Şimdi kitabın adı zaten aslında kendini ele veriyor gerçekten ve e, bir dolap kitap okurları bilirler bu tip işler hep bana kalır e, Dolayısıyla bu kitabı anlatmak da bana kaldı e, Kaka ismi Lazım Değil'in doğal tarihi aslında bilimsel bir kitap e, 8 artı yaş grubuna e, öneriliyor ve son derece ciddi bilimsel bilgiler içeren bir kitap ama alabildiğine eğlenceli bir kitap. Ee, bu arada resimleri Neil Layton dedik. Neil Leighton'ı zaten tanıyoruz. Ee, daha önce... Her Şeyin Öyküsü adlı kitapta Neil Leighton'la karşılaşmıştık. O kitabın hem yazarı hem çizeriydi. Neil Leighton'ın zaten üslubu hemen kendini belli ediyor. Kaka ismi lazım değilin doğal tarihini yazan Nicola Davis de aslında bir zoolog. Ama daha sonra çocuk kitaplarına, çocuk programlarına vesairelere yönelmiş bir insan. Dolayısıyla yani bir bilim insanı olduğu için öncelikle çok iyi bir... Format e, oluşturmuş e, Bizim çok önemsediğimiz bir şey bu Bilimsel bir bilgiyi sıkıcı olmadan Yorucu olmadan Hatta e, okuyan kişinin Dinleyen kişinin izleyen kişinin Farkında olmadan edinmesini sağlayacak Yöntemler bizim her zaman çok ilgimizi çekiyor Ve bu çok iyi bir örneği e, Bu e, Üslubun çok iyi bir format e, Kitabın baştan sonra kokusu, kokusu dedim, Konusu kaka e, Ve şöyle başlıyor Yetişkinler bu konu, konuda utangaçlar Atlar o yokmuş gibi davranıyor. Köpekler onu koklamaktan hoşlanıyor. Ve bebekler onu uykularında yapıyor. Kitabın her yerinde bir sürü güzel resim var. Güzel diyorum çünkü yani evet kitabın konusu kaka ve görsellerde de sürekli kaka var ama e, bunlar çok iyi bir e, üslupla yapıldığı için hiçbir şekilde rahatsız edici. B Bunun bir başka örneği daha var aslında biliyoruz. O kitapta da çok bir, e, iyi bir üslup var. Kafasını edeni bulmaya çalışan Küçük köstebeğin hikayesi. E, o iletişim Yayınları'nın bir kitabı. Müthiş bir kitaptır. Onda da e, benzer bir üslup var. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir şey yok. Ama Net olarak görüyorsunuz ne olduğunu yine Neil Leighton'ın o çocuksu çizgileri haylaz çocukçu çizgileriyle karikatür ee, biraz değil mi karikatür ama aynı zamanda ya karikatür variden çok yani gerçekten bir ilkokul çocuğunun karikatürü gibi diyelim evet ee, yani ben kendi elimle resimlerini çizdiğim bir dönem ödevi yapsaydım ilkokulda belki biraz buna benzerdi diye düşünüyorum. Peki bir şey soracağım, evet. kakayı konu alarak doğa tarihi ya da doğa kitabı nasıl oluyor? Yani zaten şöyle bakmak lazım, bizim yani bir dolap kitabın en çok ne denir? Söylediği şeylerden biridir. Bütün prensesler kaka yapar. Dolayısıyla bu ister istemez bir doğa tarihine dönüşüyor. Çünkü her canlı aslında bir biçimde dışkılıyor ve bu dışkılama eğer bu kaka biçimindeyse içinde bir sürü e, araştırmacıların işine yarayacak bilim adamlarının işine yarayacak materyal içeriyor. Örneğin e, işte bir tilkinin kakasından işte tüyler çıkıyor kemik parçaları çıkıyor vesaire. Ve böylece hani hangi bölgede hangi hayvanları avlayarak e, yaşadığını e, bir sürü bilgiyi edinebiliyoruz. Hatta bu e, kaka üzerinden inanılmaz yani bu bir iletişim aslında kaka üzerinden kurulan. Hayvanlar kendi aralarında inanılmaz bir iletişim sistemi kurmuşlar kakayla e, yürüyen. E, şimdi oraya O kısma geleceğim ama önce hani kitabın biraz akışından bahsedeyim. E, şimdi bu işte ilk sayfadan bir parça oldu. sonra bir kaka turu var. Yani bu benim en sevdiğim sayfalardan biri. Bildiğiniz bir kaka turu var. Çeşit çeşit burada gösteriyor işte hangisi hangi hayvana ait ve neye benziyor. Ne Çok kadar net çeşitli. Görebiliyorsunuz. İnanılmaz çeşitli. Bunun da nedenlerini açıklıyor. Zaten e, işte böyle bir Böylece bir doğa tarihi ya da bir e, bilim kitabı, doğal bilim doğa bilimleri kitabı elde etmiş oluyor. Çünkü e, her hayvanın dışkısı yaşadığı yere göre, beslendiği e, biçime göre aslında şekilleniyor. Dolayısıyla e, işte aynı e, ne denir, aynı çayırda otlayan koyunla ineğin, Kakası birbirinden çok farklı işte çünkü e, inek bir sürü de su içiyor bir yandan ama koyun çok az su içiyor. Dolayısıyla koyununki böyle zeytin gibi kuru kuru bir şeyler ama ineğin ki hani burada zaten hem yandan hem üstten görünüşü var. Hani, <gülüyor> ona bir ayrıca bakmak lazım. E, bu kaka turu bittikten sonra da. Tüm bunların ne için olduğuna dair bir bölüm var. Yani kaka ne işe yarıyor. Ee, vücudumuzdaki işte fazlalıkları atmak vesaire bu konuyu e, ele alıyor. Sonra bu e, çeşitleri hakkında birazcık e, malumat veriyor diyelim. E, Tabi sayfanın adını okuma yani bölümün adını okumam lazım. Cıvık cıvık mı lop lop mu? Yani müthiş bir başlık. Müthiş bir başlık. E, bazı e, örnekleri bu kitabı alamamışlar çünkü bu kitabı... Kitapta yer veremeyecekleri kadar cıvıkmış bunu da e, belirtiyorlar. Ya umarım kahvaltınızı bitirmiştiniz. Neyse e, şimdi e, kitaba devam ediyoruz. E, renkleriyle ilgili de bilgi var. Çok enteresan bir bilgi var burada çünkü onu atlamak istemiyorum. E, işte ne yiyorsak o yiyecek işte bir şekilde bir dönüşüm geçiriyor bedenimizin içinde zaten kendi doğal rengi var o yiyeceğin ama hani bir şekilde genelde işte çok böyle sevimsiz bir renk olarak karşımıza çıkar ama örneğin baharda dutsu meyvelerle ziyafet çeken kuşların kakası çilek pembesi üzerine beyaz çizgili şekerlemelere benzeyebilir diye bir bilgi var burada. <gülüyor> ve burada en e, ilginç bilgi gökbalinaların dışkısı da renkli olabilirmiş çünkü pembe karides yiyerek besleniyor. mesela bir ton pembe karidesi bir seferde yiyor ve e, çilekli dondurmaya benzeyen kocaman pembe <gülüyor> kakalar yaparmış. Gök balina diye bir balina türü olduğunu, olduğunu ilk defa evet, duydum. Ben de bu yani bu arada bir sürü de hayvanı öğrenmiş oluyoruz o, değil mi? Çok çeşitli hayvanlardan bahsediyoruz. Birçok hayvanı e, öğreniyoruz burada. Şimdi onlardan da zaten yeri geldikçe bahsedeceğim. E, Zamanı da verimli kullanayım. Şimdi bu burada mesela Şirin bir tavşan hikayesi var. Bu tavşanın hikayesi şöyle. Günlerden bir gün tavşan yemeğini yiyor. Sonra e, yuvasına gidiyor. Bir süre sonra yer altında dururken e, dışkılamaya başlıyor. Sonra bunları yiyor. Ardından A -a. tekrar evet çıkıyor dışarıya ve e, tekrar dışkılıyor. Bunun çok önemli bir nedeni var ama. Otla beslenen hayvanlar yani otçul hayvanlar sindirim, sist sindirim sistemleri biraz daha... E, Zor sindiriyor otu daha zor, doğrusu ot e, zor sindirilemeyecekmiş Dolayısıyla iyi beslenmek için örneğin ineğin dört tane midesinin olması ve geviş getirmesi geri çıkartıp tekrar çiğnemesinin nedeni buymuş. E, tavşanın yöntemi ise farklı. E, yiyor bir tür süreçten geçiyor işte bir işlemden geçiyor e, daha kolay sindirilir hale geliyor tekrar yiyor. Ve bu sefer e, artık dışarıya atıyor onu da e, beslenmek için başka çaresi yok aslında tavşanın ee, ve birçok hayvan e, mesela yavrusuna e, özellikle kendi dışkısını bulaştırarak yiyecek veriyormuş en başta çünkü öbür türlü olursa bu bağırsak florasım denir faunası mı denir hangisi bilmiyorum ama bu yararlı bakteriler sindirime yardımcı olan birçok e, bakteri var onları edinemiyormuş başka türlü yavrusu. bun e, hani bunlar çok önemli durumlar ve ...yaşamın devamı için de önemli evet. bir şey. Ee, bir de iletişim dedik ya demin o çok hı hı. önemli bir şey. Ee, kaka çok e, önemli bir iletişim aracı olarak kullanılıyor bazı hayvanlar tarafından. Örneğin e, işte dev su, e, dev samurlar belli bir alanı belirliyorlarmış. Böyle bir bilardo masası kadar bir alan. Hepsi ortak e, tuvalet olarak kullanılanmış orayı. Ki başka su samurları geldiği zaman anlasınlar ki bu bölge... ...işte artık onun çapını nasıl anlıyorlarsa... O bölgede bir zaten e, susamuru kolonisi var ve hani hiç orada yer edinemeyecek. Hemen yer değiştiriyor. Bunun daha gelişmiş versiyonları var. Mesela pekari diye bir hayvan varmış. Güney Amerika'da e, yaşayan bir tür domuzmiş e, bu pekari. E, bunlar büyük çeteler halinde yaşarlarmış ama gün boyu sosyalleşmeleri zor olmuş ormanlık alanın içinde. Belli bir tuvalet alanları varmış. Oraya giderlermiş. Evet. Kendi, hem kendi tuvaletlerini yaparlarmış hem başkalarınınkini koklarlarmış. Böylece işte kim hamile, kim kiminle ne yapmış, işte hangisi yaşlı, hangisi genç, hangisi ne durumda işte bütün bu bilgileri yani bir dedikodu ortamına çevirmişler. Aklıma <gülüyor> şey geldi. E, Antik Roma'da latrinumlar vardır ya hani kent evet. soyluları şehrin ortak tuvaletinde toplanıp işte siyaseti günlük Aa, sorunları evet, konuşuyorlar. Evet, tam da yeri, <gülüyor> onun gibi. tam da yeri doğru. Aynen onun gibi. Evet. Bunun dışında bu e, kakalar örneğin bazı hayvanların yapı malzemesi olarak kullandığı bir malzemeye dönüşüyor. Örneğin işte kırk ayaklar yumurtaları için yuva yaptıkları zaman bu kakalardan e, küçük tuğlalar gibi kullanıp e, kaka parçalarını işte ondan bir yuva yaparlarmış. Daha ilginci var e, bazı ak kırınca türleri işte tahta yiyerek besleniyorlar ama tahtayı sindirmek çok zor olduğu için yiyormuş tahtayı. Hı hı. Direkt çıkartıyormuş ama bunu yuvasında bir... Ortama hani belli bir ortama koyuyormuş ki orada bunun üzerinde bir tür mantar yetiştiriyormuş. Çiftçilik yapıyor yani. Ee, bu mantarın yetişmesi için uygun ortamı sağlamak adına da işte kaka yiyip onu çıkartıyor. Sonra o mantarla besleniyor asıl olarak. İnanılmaz çok güzel <gülüyor> çok bir yöntem acayip yani. Acayip bilgiler. Evet acayip bilgiler. Yani bu, bu tip bilgilerle dolu. Yani inanılmaz bilgilerle dolu. Kaka kitap. dedektifleri diye bir bölüm var. Ee, ve kaka dedektifleri diye bir bölüm var. Evet bunlar bilim insanları aslında kaka dedektifleri. Çünkü... E Tarih açısından e, çok önemli yani doğa tarihi açısından çok önemli bilgiler barındırıyor bu kakalar ya da e, günümüzde hala çok kolay ulaşamadığımız çok kolay takip edemediğimiz çok derin sularda yaşayan hayvanların mesela kakalarını toplayabildikleri zaman e, bir sürü bilgi ediniyorlar işte neyle besleniyor nerede besleniyor vesaire gibi bir sürü bilgi edinebiliyorlar o yüzden bu insanlara kaka dedektifleri demişler bu kitapta. Aynı zamanda fosiller çok önemli fosil kakalar çok eski çağlardan kalma yani mesela bir dinozor kakası bulmak o yüzden çok önemli. Bu e, bilim adamları için çünkü dinozoru yani görme şansı zaten yok ama nasıl beslendiğini öğrenmenin en iyi yolu e, işte onun o zaman kakasını artık yani biraz sevimsiz bir iş ama yani yapacak bir şey yok. E, dolayısıyla kaka çok önemli <gülüyor> yok, <gülüyor> aslında yok yok, yok. ve e, son derece doğal e, bir şey yani çocuklara sağlayacağı çok büyük yararlar var bu kitabın e, öncelikle bu bir kere doğal bir şey hani bazı insanlar çok iğrenir ama iğrenecek bir şey yok. Çok doğal bir şey. Tam tersine çok bilgilendirici bir şey ve e, dünya üzerinde çok önemli bir şey. Ha çok önemli bir bilgi var. Peki bu kadar e, kaka, herkes kaka yaptığı halde nasıl oluyor da hani boğazımıza kadar batmadık? Onun da çünkü e, kakayı dönüştüren çok önemli canlılar var. Bununla ilgili de bir hikaye var. Avustralya'ya ilk yerleştiği zaman çiftçiler e, o bölgedeki bok böcekleri ineklerin vesairelerin kakasına alışık olmadıkları için onu tüketememişler. Dolayısıyla bir süre sonra inanılmaz bir sinek ee, yoğunluğu olmuş Avustralya'da ee, Sonra bok böceği getirmişler Okakaları tüketmeyi bilen Bok böceklerini getirmişler Avustralya'ya Hatta bir kasaba o kadar sorun çekiyormuş ki Bu yüzden sineklerden kurtulduktan sonra Bok böcekleri sayesinde heykelini dikmişler Aa. <gülüyor> Evet yani o kadar da Önemliymiş ee, süreyi de aşmışız e, Gibi görünüyor hayli O yüzden bugünlük bu kadar ee, Tekrar görüşmek üzere Haftaya görüşürüz hoşçakalın Müzik <gülüyor> Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu soy ve Yıldray Karakiy. <gülüyor>